Hatıranın cihanı bir daha velveleye verişiyle seni düşünüyor. Daha binlercesine muntazır gözler olarak lütfunu diliyor ve dileniyoruz. Ey ak açık yüzlü, serverler serveri! Bilsen gündüzlerin bulandığı, Gecelerin karardığı şu günlerde aleme ab hayat getiren mücessem hikmet ağzının varına ne kadar muhtacız. Eğer canı dudağına gelmişlere bir nazar ediversen, rengi solmuşlara, yolda kalmışlara hayat olacak bakışın. Semamızda hayta kuşları uçuracak. Ey adına Güneşin kemerine mercan dizilen serfiraz Devran kurulduğu Günden beri senin bir Bestecin ve şu dönüp Duran küçük yuvarlak Edeple sana ninni söyleyen Ve her Namesinde bin bülbülahı Gizli bir dayen Mülk denen Muamma senin dilin Melekut o sadeften içre gönlündür. Dilini aç, yeniden inciler saçılsın. Kapındaki dilencilere mutluluk gelsin. Şu bizim gecenin kıvırcık saçlarını sen tara. Gönlümüzde asude bir şafak şeması yap. Ve krallara taç giydiren o elinle, ikiye ayırdığın ayın hilal olmuş bir parçasını, Haç diye başımıza koy, bu yoksullara sultanlık bağışla. Sen, firuze kubbeler üzerinde elden ele gezen bir gülsün. Ama şanına seza hürmeti gösteremedik. Sen de bu asrın bilmemişlerine, görmemişlerine kırılma. Kurtuluş sabahı senin zülfünün teline takılmıştır. Gönlümüze doğ. Sultan olduğunu bir daha içimize duyuru ver. Ey Medine vardığına bir peçerafsan. Sen bir yere, bir zamana mahsus olamazsın. Her yerde, her zaman, herkesin gönlünde Tek varlık incisi sensin. Artık varlığına gül. Güller açılıp alem bir hoş olsun. Gamzende çiçekler açtıkça açsın. Ve sabah rüzgarı uğradığı her yerde o kokuyu sürünsün gezsin. Köyüne uğramadığımızı yüzümüze vurma. Eğer sıkılmasaydık. Kusurlarımızın ağırlığını omuzlarımızda duymasaydık ve şu kayıtlardan, bentlerden kurtulsaydık bir ahla huzurunu velveleye verip gelmişe yeni bir aşk erkanı öğretirdi. Senin köyünün bir avuç çakılı cihanlara bedeldir. Toprağını göze sürme yapma bin sultanlıktan yedir. Bütün kusurlarımıza rağmen, Diktiğin işaretlerin dibinde, Tavafta, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da Ve sonra, günahlardan arınmışlara karışarak, Yeşil parmağıyla mübarek ruhuna işaret eden, Temiz kubbenin altında, Ele tek açanlarla hayalen huzuruna geliyor, ve sıkıla sıkıla içimizde keşfedilmemiş dertleri yine sana açıyoruz. Sevmeyen gönüllerimizi, ehramlaşan benliğimizi, cehennem gibi öfkemizi, affetmeyi unuttuğumuzu, içimize yabancı kalışımızı, şefkat cemalini arz ediyoruz. Emrolunduğu şeylerin onda birini yaparsa kurtulur diye terman ettiğin bir yığın mücrim olarak, vaadini kalkan yaparak, büyük ümitlerle kavuşma yerine mahrem olmak için çırpınıyoruz. Ey şanı yüce nebi, atının yularını şu günahkar ellere ver. Senin seyisin ve nöbettarın olarak, şu bakir ülkenin bütün bağ ve bostanını sana gezdirelim. Nefesin abı hayat olsun bu çöle. Gökten yıldızları indirip atının ayaklarının altına serelim. Yok eğer istersen saç ve sakalımızla geçtiğin yerleri süpürüp varlığımızı yoluna kaldırım taşları gibi dökelim. Yeter ki nefeslere hayat veren nefesini omuzlarımızda duyalım.